Huzdullah min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Salatu sallam ertek ya Seyyid al-ebulin ve laakhirin. Wei la jami al ve ila mursaleen Wei la jami al-iblayai. Ve alhamdulillahi Rabbi al-Arameen. Allah al-Faarul Husnasi. Ânâm yâ Beraber. Rabbimiz'i fiillerinden bize olan varlığa, mahlukata, kainata, muamelesinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Rabbimiz'i efalinden anlayınca esmasını anlamış olur, zatını anlamış oluruz. Elbette ki tecellisi kadar, elbette ki muamelesi kadar, ne kadar muamelesine şahit olduysak o kadar kelime-i şahadeti getirebilir. Eşhedü en la ilahe illallah diyebiliriz. Sıra Allah'ın fesele fiiline gelmişti. fesle yufessilü tefsila Allah tefsil eder. Ayrıntılı olarak açıklar, geniş geniş açıklar, beyan eder. Örneklerle anlaşılsın diye, iyice anlaşılsın diye tavsiye eder. Açıklar, beyan eder, öğretir, izah eder. Öyle buruyordu ayet-i kerimede <gülüyor> Ayetlerimizi tafsir ediyoruz ki, açıklıyor, beyan ediyoruz ki, geniş geniş, tekrar tekrar anlatıyoruz ki, belli olsun. Ne belli olsun? Müminlerin yolu belli olsun, mücrimlerin yolu belli olsun, mütakilerin yolu belli olsun, mühsinlerin yolu belli olsun, <gülüyor> mütakilerin gittiği yol, belli olsun. İman edip, salih amel işleyenlerin, salihlerin yolu belli olsun. Sadıkların, verdiği sözde sadakat gösterenlerin, yolu belli olsun. Belli olsun. İyice anlaşılsın. Allah hem anlatır, bir de tavsiye ederken, örnekler verir, örneklendirir. Peygamberlerin, peygamberlerle beraber olanların yürüdüğü yol belli olsun diye aynı şekilde mücrimlerin, peygamberlere karşı gelenlerin, Allah'ın ayetlerini, vahyini inkar edenlerin gittiği yol belli olsun, yaptıkları belli olsun, işleri belli olsun, küfürleri, nifakları, şirkleri belli olsun. Anlaşılsın ki, ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini bilelim, eğer kazanmak istiyorsa Rabbimizin rızasını istiyor, dost doğunun yakınlığını istiyorsak, ebedi hayatımızı kazanmak istiyorsak, ne yapmamız gerektiği belli olsun. Eğer kaybedenlerle beraber oluyor, onlarla beraber yürüyorsak, kaybedeceğimiz belli olsun, iyice anlaşılsın. <gülüyor> Kimse ben anlamadım, bilmiyordum demesin. İman eden bilerek iman etsin, kafir, olarak, kafir olan da bilerek kafir olsun. İsyan eden bile bile, isyan ettiği bile bile isyan etmiş olsun. İman eden de, teslim olan da bilerek, bile bile Rabbine teslim olsun, olmuş olsun. Allah kitabında hidayet yolunu beyan etmiştir, beyan ediyor. Kim Allah'ın hidayet yolunu tutarsa hidayete erer. Kim de hidayeti kabul etmezse Allah'ın hidayetini kaybeder. Buna beraber öyle bir hidayet kerimede, kim Allah'ın hidayet yolunu gizlerse Allah ona lanet eder, onu rahmetinden mahrum eder. Bir hidayet yolunu açıklamak vardır, tafsil etmek, beyan etmek vardır. Bir de onu gizlemek vardır. Onu yok saymak vardır. Anladığı halde anlamadım deyip kendisinden örtmek, perdelemek vardır. Elbette ki bunu yapan önce Kendinden gizliyor hidayet yolunu, Allah'ın yolunu. Peygamberlerin yürüdüğü yolu, Allah'ın rızasını, dostluğunu, kazanmış olanların yürüdüğü yolu. Önce kendinden gizler, anlamadım der, doğru değildir bahaneler üretir, bu zamanda bunu böyle yapmak zordur der, imkansızdır der. Yapamayız der, edemeyiz der. Aynı şekilde başkalarına da aynısını söyler, yoldan alay koyar. Hidayet yorunu, Allah'ın hidayet yorunu gizlenmiş olur. Gizleyince ne olur? Öyle buyurdu Allah. Allah onlara lanet eder. Bir şeyi ki Allah söylemiştir, Allah davet etmiştir. Allah onu tafsir etmiş, açıklamış, beyan etmiş, izah etmiştir vahyini yapıp peygamberlerini hidayet yolundaki kullarını beyan etmiş, anlatmıştır. Ama buna rağmen sanki Allah bir şey anlatmamış gibi eğer kul muamele ederse Allah'ın Allah vahyini, Allah'ın vahyini gizlemiş olur. Ayetlerini gizlemiş olur. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinden mahrum kalır, Allah lanet eder. Lanet eder demek zaten rahmetten mahrum kalmak demektir. Ama insan bunu bile bile yapar. Ama hiçbir şekilde kendisi de buna şahittir ki Allah'a karşı kendini savuramaz. Çünkü o biliyor. Allah günlerdekini bilendir. Sinelerdeki gizlediğimiz şeyleri bilendir, buyurdu ayet-i de. Eğer Allah biliyorsa hiçbir şeyi ondan gizleyemeyiz, biz de bunu biliyoruz. Öyle buyuruyordu. Sana neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki, düşünerseniz, tefekkür ederseniz buyuruyor. Allah her şeyi açıklıyor, beyan ediyor. Yolu nasıl yürümemiz gerektiğini, nasıl ki Fatiha'da yol nasıl yürünür, 7 ayetle beyan etmişse, <gülüyor> aynı şekilde cehenneme gidenlerin yolunu beyan etmiştir. Ama Allah, kulları için Rahman ve Rahim'dir. Onların kazanmasını istiyor. Çünkü kullarını seviyor ve kazanmasını istiyor. Herkesin kendine bakması gerekir. Nasıl ki Allah, Tafsil edip, beyan ediyor, Açıklıyorsa, geniş geniş Açıklıyor, izah ediyorsa, Örneklerle Açıklayıp, izah ediyorsa, Bir Müminde Resulüne Tabi olmuş olarak Onun da Allah'ın yorunu Tafsil etmesi gerekir, beyan etmesi Gerekir, açıklaması Gerekir, öğretmesi gerekir. Örneklerle Açıklaması gerekir. Allah'ın açıkladığı, beyan ettiği, tafsir ettiği gibi tafsir etmesi gerekir. Tafsil, fasralara ayırmak demektir. Parça parça, bölüm bölüm, yavaş yavaş anlatmak, öğretmek, açıklamak demektir. Bizim de hem kendimize anlatmamız gerekir. Öncelikle <gülüyor> sorumlu olduklarımıza anlatmamız gerekir. Ulaşabildiğimiz herkese anlatmaya, izah etmeye, tafsil etmeye çalışmamız gerekir ki, biz de Rabbimize yeryüzünde halife olmuş olalım. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmış olalım. <gülüyor> Allah her şeyi beyan ediyor. Hem dünyayı anlatıyor, tafsir ediyor. Hem ahireti, ahiretteki nimetleri tafsir edip, tek tek açıklayıp, beyan ediyor. Aynı şekilde karşılığında cehennemdeki azabi açıklıyor. Öyle ki, öyle burada et i kerimede, sizi alev alev yanan bir ateşle korkuttuk. Allah korkutuyor. Yanlış yapma, doğru yap, güzel yap, daha doğrusu sana yakışanı yap. Yapmaman gerekeni yapma, yapman gerekeni yap. İnsan zaten fıtrat itibariyle mümin olarak yaratılmış, <gülüyor> İslam fıtratı üzere yaratılmış, dünyaya gelmeden önce Rabbinin huzurunda, Rabbine, Rabbinin cemaline şahit olmuş. Hitabına şahit olmuş. <gülüyor> Rabbinin kendisini nasıl sevdiğine şahit olmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına. Evet, kalu bela dediler. Evet, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Sana şahit olduk. Senin bizim Rabbimiz, o şahadet ettik, şahit olduk. Zaten o yakınlığı tatmıştır, o muhabbeti tatmıştır. Rabbine şahit olmuş, Rabbi ile konuşmuş, Rabbi onunla konuşmuş. Hiç kimse bunun ne kadar sürdüğünü, ne kadar orada kaldığımızı bilemez. Allah'tan başka. Ama en azından ne kadarını biliyor, Hazreti Adem'in dünyaya geldiği andan itibaren orada olduğunu biliyor. Rabbinin huzurunda çok uzun bir zaman geçirdiğini biliyor. Allah neden bunu böyle yapmıştır? buyurmuştu. Yarın kıyamet günü biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye buyurdu. Demek biliyormuşuz. Demek her şeyi biliyormuşuz. Rabbimiz bize öğretmiş. Bizi şahit kılmış. Herkes böyle yapıyordu. Atalarımız böyle yapıyordu. Biz de onların yolunda yürüdük. Biz de başka şeylere taptık. Anlamadık demeyesiniz diye. Neyi biliyoruz? Neyi anlamadık, bilmiyorduk, diyemeyiz. Rabbimizi sevdiğimizi, Rabbimizi tanıdığımızı, Rabbimizle beraber olduğunuzu bilmiyorduk, anlamıyoruz, anlamadık, diyemeyiz, demeyesiniz diye yaptım bunu, buyur Allah zaten. Onun için herkes bu aşkı, bu muhabbeti zaten gönlünde yaşıyor. Ama onu hep başka yerde, başka yerlerde arıyor. Allah öyle buyuruyordu. <gülüyor> Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Başka bir şeyle kalbin mutmain olması, gönlün mutmain olması, ruhun mutmain olması mümkün değildir. Ancak Rabbini zikredince, Rabbim Allah'tır deyince, Rabbini hatırlayınca, Rabbine gideceğini, huzura çıkacağını düşününce, gönül mutmain olur, Rabbinin huzurunda olunca, ona secde edince, onu tesbih edince, ona hamd edince, şükredince, onun yolunda cehid çaba gayret sarf edince, mutmain olur. Yani Allah için bir şey yapınca mutmain olur, bir şey yapmayınca da huzursuz olur. Çünkü Allah için bir şey yaptığında o her ne olursa olsun, ister bir hayır olsun, ister bir salih amel, güzel amel olsun, ister bir ibadet olsun, ister bir zikir olsun, tesbih olsun, hamd olsun, Allah ile arasındaki perde kalkmıştır o anda. Allah perdeyi kaldırmıştır. Kul dilemiş, dua etmiş, istemiş. Allah da perdeyi kaldırmıştır. Nasıl istemiştir? Ameliyle, fiiliyle, gönlüyle, çabasıyla, gayretiyle, fedakarlığıyla. Yani hem diliyle yapmış, gönlüyle yapmış, bir de fiiliyle yapınca dua, tam dua olur. Allah da aradaki perdeye, perdeyi kaldırır ve onun gönlüne rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli eder. Onun için gönül mutmain oluyor. Yoksa zikir sadece Allah Allah demek değildir. Allah Allah demek Allah yolunda olmak içindir. Rabbimizi hatırlamak içindir, unutmamak içindir. Onun yolunda çaba gayret sarf etmek içindir. emrettiği Emrettiğini yapmaya çalışmak içindir. Nehrettiğinden de takılmaya, çalışmak içindir. Onun aşkını, muhabbetini kazanıp, o aşkla, muhabbetle, o güçle, o kuvvetle yolunda yürüyüp, Rabbimize koşmak içindir. Firar etmek içindir. Allah'ın her rahmet fiili vardır. Haram kıldı. Haram kılar. Bir maddi haramlar vardır, bir de manevi haramlar. Maddi haramları hepimiz biliyoruz zaten. Allah neyi haram kılmıştır? Yiyeceklerden leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın eti, sarhoş eden her türlü içki Allah haram kılmıştır. Bir de manevi haramlar vardır. Gıybet etmek haramdır. Kardeşini eleştirmek, çekiştirmek, yermek, kötü bir lakapla çağırmak haramdır. Suizan haramdır. Kötü düşüncede bulunmak haramdır. Evet. Suizandan çok şaşı sakının buyurdu. Çünkü suizan haramdır buyurdu. Allah hakkında suizan, suizanda bulunmak zaten haramdır, küfürdür. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona gazap eder, onu lanetler buyurmuştu. Allah haram kılar. Neden haram kılıyor? Sınır çiziyor. Bu sınırı aşma. Bu, sınır, bu sınırı aşarsan, kendine zulmetmiş olursun, başkalarına zulmetmiş olursun. Rabbinin koyduğu sınırları çiğnemiş olursun. Zalimlerden olursun. Hem kendine zulmetmiş, hem başkalarına zulmetmiş olursun. Başkalarının sıkıntı yaşamasına, başkalarının kaybetmesine, başkalarının Allah'tan alıkonulmasına sebep olmuş olursun. Kul ile Allah arasına girmiş olursun. Birbirini meşgul etti mi? Onun da Allah arasına girdiği zaten. Kendini ateşe atmış olursun. Allah'ın gazabına, azabına atmış olursun. Bunun için haram kılıyor. <gülüyor> Haramdan kurtulabilmek için önce manevi haramlardan kurtulmak gerekir. Allah hakkında suizandan kurtulmaya çalışmak gerekir, kurtulmak gerekir. Nefsin her hali şirktir, küfürdür, nifaktır. Nefsin hali, halleri kibirdir gururdur, riyadır, büyüklenmektir. <gülüyor> Kendini bir şeye sahip zannetmektir. Kendini hatasız, kusursuz görmektir. Subhan görmektir. Her hâli küfür, her hâli Allah'ın el-esmaul hüsnasından birini ya da birkaçını birkaçına sahip çıkıp İlahlık iddia etmektir. Önce kulun <gülüyor> bu nefsin haramlarından, küfründen, şirkinden kurtulması gerekir. Rabbine boyun büküp, sen beni yaratan Rabbimsin, ben de senin yaratmış olduğun aciz kulun, hatalı, kusurlu, zayıf, günahkar, layıkıyla sana kul olamayan kulun, senin verdiğin kıymeti, değeri, şerefi taşıyamayan kul. Evet. Allah insana nasıl bir şeref vermiştir? Kulbunu anlayınca arziyetini anlar, zayıflığını anlar, günahkarlığını anlar. Kul olamadığını, kulluk yapamadığını anlar. Layıkıyla Rabbini tesbih edemediğini, layıkıyla ham edemediğini, şükredemediğini anlar. Gerektiği gibi sabredemediğini, Rabbine güvenip tevekkül edemediğini anlar. Gerektiği gibi Allah'ın isimlerini, güzelliğini üzerinde gösteremediğini, <gülüyor> rahmet etmesi gereken yerde rahmet edemediğini, ikram etmesi gereken yerde ikram edemediğini, ne kadar yapış olursa olsun, onun eksik, yarım yamalak olduğunu anlar, Rabbine boynunu büker, acziyetini anlar, zayıflığını anlar. Sen benim subhan olan, e'la olan Rabbimsin, ben de senin aciz, hatalı, kusurlu, günahkar, bütünüyle sana muhtaç olan kurunum der. <gülüyor> Söylerken bütün gönlüyle, her azasıyla, her zerresiyle bunu söyler, samimiyetle söyler. Böyle söyleyince ne olur? Böyle söyleyince Rabbinin huzurunda secdeye kapanmış olur. Rabbine sen subhansın demiş olur. Ben senin kurunum demiş olur. Kendindeki tek bir güzellik varsa o da Rabbine iman etmiş olmasıdır. Rabbini sevmiş olmasıdır. Rabbinin sevgisine karşılık vermiş olmasıdır. O da ondan ama o gönlünü açmış, Rabbini kabul etmiş ve ben de seni seviyorum demiştir. Bir tek bunu söyleyebilir. Bütün hatamla, kusurumla, yanlışımla beraber ben seni seviyorum dediyse, kulluğu kabul etmiş, kibirden, gururdan, riyadan, hasetten kurtulmuş olur. Yani nefsinin o manevi Allah'ın haram kıldıklarından kurtulmuş olur. hem zahiri hem manevi haramlardan kurtulmak demek, Allah'ın koyduğu sınırı çiğnememek demektir. Kul olmak demektir. Kul. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Demektir. Biri böyle yapınca kul olmuş olur. Eğer manevi haramlardan Kurtulursak, zahiri haramlardan zaten kurtulmuş oluruz. En büyük haram, Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın koyduğu sınırdır o. Her ne olursa olsun, Rabbimize, nefsimizi, başkalarını şirk koşmamamız gerekir. Dolayısıyla bir de haram kıldıklarından uzak durmak gerekir. Hemen herkes, bütün müminler halal nedir, haram nedir onu biliyor. Zahiri olanlarını biliyor. Ama manevi olarak eğer gönlün, gönüle ait Allah'ın haram kıldıklarını anlamazsa Zahiri olarak ne kadar zahiri haramlardan <gülüyor> uzak durursa dursun, o haramların içindedir. Manevi haramlardan kurtulmadıkça, imanını şirkten temizlemedikçe, eğer imanına şirki karıştırmışsa ameli boşa gitmiştir. Nerede? Hangi isimde Allah'a şirk koşarsa koşsun Allah öyle buyuruyordu. Amelleri kim Allah'a şirk koşarsa amelleri boşa gitmiştir. Amelleri saçılmış zerreler haline getiririz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kıyamet günü evet kul namaz kılmıştır, oruç tutmuştur. Allah'a şirk koştuğu içindir bu ibadeti yüzüne yırtık bir paçavra gibi fırlatılır. İşte senin kullığın namaz. Senin tuttuğun oruç, senin yaptığın ibadet. Onun için önce, öncelikle manevi haramlardan kurtulmak gerekir. İman etmek gerekir ki zahiri olan haramlardan da zaten kurtulmuş oluruz. Yoksa İslam'ın dairesi içine bile giremeyiz. Adım bile atmış olamıyoruz. Herhangi bir şekilde Rabbimize itiraz ettiğimizde, manevi bir haram işlediğimizde. Allah mükellef kılar yükellifu kellefe yükellifu Allah mükellef kılar, sorumlu kılar, yük yükler, gücünün yettiği yükü yükler, onu sorumlu tutar. Öyle buyurmuş da ayet Allah hiç kimseye Yerine getiremeyeceği bir mükellefiyeti yüklemez. Öncelikle bütün kullarına, beni ademe, kul olma mükellefiyetini yüklemiştir. Kullukla mükellef kılmıştır. İmanla mükellef kılmıştır. Ebedi hayatını kazanma, gönlünün cennet olmasıyla, mükellef kılmıştır. Allah her neyi emretmişse o konuda kullarını, her birimizi tek tek mükellef kılmış. Yani o vazifeyi yüklemiştir. Mükellef olmak da öyledir. Bir zahiri olarak mükellef olmak vardır. Bir de manevi olarak mükellef olmaktır. Bu hem Rabbine karşı sorumluydur, mükelleftir yani. Hem Peygamberine karşı sorumludur Hem müminlere karşı sorumludur Ailesine karşı sorumluydur çocuklarına karşı sorumludur. Akrabasına karşı sorumludur. Bütün insanlara, ümmete karşı sorumludur. Bütün mahlukata, varlığa karşı sorumludur. Bütün bu sorumluluk sorumluluklar hepsi de kendisine karşı olan sorumluluğudur. Her birine karşı sorumluluğunu, mükellefiyetini yerine getirince insan olma sorumluluğunu yerine getirmiştir. Hazreti insan olma, Allah'a yeryüzünde halife olma sorumluluğunu yerine getirmiştir ki bunlar hepsi onun mükellefiyetidir. Her birine karşı o sorumluluğu yerine getirirken kendisi kazanmıştır. Yerine getirmeyince kendisi kaybetmiştir. O onun sorumluluğudur. Allah'ın ona yüklediği sorumluluktur. İnsan önce neyle mükelleftir? Allah'a iman etmekle, Allah'a abd olmakla, Allah'a teslim olmakla nasıl yapacak bunu? Elbette ki Rabbini dinleyerek, peygamberini dinleyerek, Allah'ın vahyini dinleyerek sorumluluğunu yerine getirecek. Allah vahyinde, Kur'an'da her neyi buyurmuşsa o onun sorumluluğudur. Eğer bir kul ben Kur'an'ı kabul ediyorum dediyse, her bir ayeti tek tek kabul etmiş, Allah her neyi buyurmuş, her neyi emretmiş, her neden, neden nehyetmişse, sakındırmışsa, haram kılmışsa, yasaklanmışsa, ona karşı mükelleftir, sorumludur. Gereğini bir de yerine getirmesi gerekir. Herhangi bir Emrin gereğini yerine getirmezse ne olur? Sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Eh söyledim bunların bir kısmı manevi bir kısmı zahiridir. Manevi olarak nasıl mükellefiyeti yerine getiriyorsa zahiri olarak da aynen öyle mükellefiyeti yerine getirmesi gerekir. Yani mükellef olmanın bir zahiri, bir de manevi tarafı vardır. Öncelikle manevi tarafı niyettir, niyet. Allah'a karşı samimiyettir. Yani biri namaza durunca hem bedeniyle zahiri olarak namaza durması gerekir, hem zahiri olarak abdest alması gerekir. Bir de manevi olarak gönül itibariyle Rabbini zikretmesi gerekir. Kalbinin mutmain olup öyle namaza durması gerekir. Gönlünün Allah'ın huzurunda, mirajda durması gerekir ki, namaz mükellefiyeti yerine gelmiş olsun. Allah namazı ikame et dedi. Namazı ikame ederken, hem zahiri hem manevi olarak mükelleftir, sorumludur. Hem zahiri olarak huzurda, mirajda duracak, Rabbinin huzurunda hem manevi olarak duracak ki, ikisi beraber olmuş olsun, namaza karşı olan o sorumlu mükellefiyetini yerine getirmiş olsun. Evet Allah mükellef kılar. Her bir mahluk, her bir hayvan ister gökyüzünde uçan kuşlar olsun, ister yer yüzünde yürüyen canlılar olsun, her biri sizin gibi bir cemaattır buyurdu. Hepinizi Huzurumuzda toplayacağız buyurdu. Hepsine hesap vardır. Nedir hesapları? Allah hangi mahlukata, hangi mükellefiyeti yüklemişse, onun sorumluluğu, onun sorumluluğu odur. Ondan hesaba çekilir. İnsanın mükellefiyeti nedir? Allah'a abdolma mükellefiyeti, aşık olma mükellefiyeti, onun sevgisine, karşılık verme mükellefiyeti, Allah'ın verdiği şerefi taşıma mükellefiyeti, Allah'ın güzelliğiyle güzel olma mükellefiyeti. Hazreti insan olma. Bununla beraber insan olmaya davet etme, kardeş olma, yardım etme mükellefiyeti. Peygamberine tabi olma mükellefiyeti, onu kendine örnek alma, alemlere rahmet olma, rauf ve rahim olma mükellefiyeti, Allah'ın vahyini taşıma mükellefiyeti, emaneti taşıma mükellefiyeti, mükellefiyet çok ve ağırmış. Bunu taşıyabilmek için gerçek manada bu sorumluluğu yerine getirmek için canlı Kur'an olmak gerekiyormuş. Her bir ayetin bizde dirilmesi, canlı olması gerekiyormuş. Aşktan bir varlık olmamız gerekiyormuş. Nefsimizden, yanlışlardan kurtulmamız gerekiyormuş dünyadan kurtulup bedeni varlığımızdan kurtulup manevi, rabani bir varlık olmamız gerekiyormuş. Onun için mükellefiyet ağır. Allah öyle buyurur diye ayet-i kerimede eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik o Allah'ın haşyetinden paramparça olur. olmuş olarak boyun eğmiş olarak görürdü. Neden böyle buyuruyor? Kur'an'ı insana indirdim, size indirdim. Sizin de nefsiniz paramparça oluyor mu? Toz duman oluyor mu? Nefsiniz boyun büküyor mu? Secdeye kapanıyor mu? Neyin karşısında öyle olurdu dağlar? Evet, bu sorumluluğu taşıyamam ama endişesinden, korkusundan, haşyetinden dolayı. Evet, biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, Allah'ın haşyetinden paramparça olur, boyun eğmiş olarak görürdün. Bizim de nefis dağımız paramparça oluyor mu? Boyun büküyor mu? Bükmüyorsa, bükmüyorsa Kur'an bize inmemiş demektir gönlümüze ilmemiş demektir. Gönlümüzü Kur'an'a açıp <gülüyor> onu içeri almamışız demektir. Eğer gönlümüzü açıp içeri alsaydık nefis param parça olur, toz duman olur, secdeye kapanırdı. Asla hiçbir şekilde Rabbine itiraz etmezdi, edemezdi. Rabbi hakkında söz anda bulunamazdı. Rabinden başka tarafa dönüp bakamazdı. Rabine olan haşyetinden dolayı, edebinden dolayı, saygısından dolayı Rabbine edepsizlik yapamazdı. Varlık iddiasında, ilahlık iddiasında bulunamazdı. Bence bana göre diyemezdi. Evet, bu ağır bir sorumluluk. İnsan olma sorumluluğu ağır bir sorumluluk. Allah'ın göklere, yerlere, dağlara yüklediği sorumluluğu onlar taşıyamadılar. Taşımaktan korktular ama insan onu yüklendi, taşırım dedi. Yüklemişsek taşıyacağız inşallah. Allah vaat eder, vaade bulunur. Allah neyi vaat eder? İman edip salih amel işleyenlere, Allah'a ve Resulüne itaat edenlere cenneti vaat eder. İman etmeyi küfürde kalanlara, küfürü tercih edenlere, kendine zulmedenlere, mücrimlere müraffaklara, müşriklere de cehennemi vaat eder. Tercih hakkı veriyor. Biraz önceki ayetlerde Allah öyle buyuruyordu. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir yükü yüklemez. Her neyi ondan istiyorsa onu bunun için yaratmış. O bu vasıftadır. Bunu yapabilecek, kazanabilecek, bu sorumluluğu, bu yükü taşıyabilecek vasıftadır. Bu vasıfi Allah ona vermiştir. Bu şerefi O vermiştir. Bahşetmiştir O'nu. Allah vaat eder. Bir de şeytan da insana vaatlerde bulunur. Buyurdu Allah ayet-i kerimede. Ama o vaadın yalancıydır. Yalan vaadlerde bulunur. Allah'ın emrine ters olana davet eder. Dünyayı sevmeye davet eder. Dünyaya kul olmaya davet eder. İnsanların şöyle ya da böyle demesine davet eder. Buna beraber gelecekten dolayı onu umutsuzluğa düşürmeye çalışır. Buna davet eder. Geçmişteki yanlışları gösterip sen kul olamazsın, ebedi hayati kazanamazsın, Allah'a dost olamazsın diye vaatte bulunur. Yalan vaatler. Ters tarafta durup vaatlerde bulunurken bir de ben Doğruyu söylüyorum. Senin için bu hayırdır diye madde bulunur. Tabii ki müminler olarak şeytanın bize neler vaat ettiğini biliyoruz. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kıyamet kopmuştur. Hesap görülmüştür. Herkes kendi hesabındadır. Şeytan arkadaşına der. Herkese beraber bir şeytan vardır. Kimisi ona arkadaş olmuştur. Ona kul olmuştur. Onun peşinden gitmiştir. Rabbini dinlememiş. Şeytanın vaadini doğru, hak olarak kabul etmiş. Rabbinin vaadini de yalanlamıştır. Dolayısıyla kaybetmiş şeytana arkadaş olmuştur. Arkadaşı ona şeytan, şeytan olan arkadaşı o insan kardeşini, arkadaşına der ki <gülüyor> Allah sana vaatte bulundu. Allah vaadinde sadıktır. Ben de sana vaatte bulundum ama ben yalancıyım. Senin bana Abdulmani daha önce de reddetmiştim, kabul etmemiştim. Bunu kabul etmiyorum diyor. Yani sen beni ilah edindin. Benim peşimden geldin ama ben bunu reddediyorum. Bununla beraber Allah sana vaadde bulundu. Sen Rabbini dinlemedin. Ben de sana vaadde bulundum. Aslında sen benim yalancı olduğumu biliyordun. Bile bile peşimden geldin. Nasıl? Yani sen Allah'a iman ediyorsun. Nasıl Allah'ın vaadi hak değil de nasıl bunun dışında bir şey hak olabilir? Benim senin üzerinde herhangi bir saltanatım, gücüm yoktu. Ben davet ettim, sen de hemen davetime koştu, Hemen davetime hemen atladın. Allah seni davet ediyordu. Niye onun davetine icabet etmedin? Onun için. Bugün beni kınama, kendi nefsini kına, kendini kına. Benim bir suçum yok. Ben seni zorlamadım. Senin üzerinde bir gücüm yoktu. Evet, şeytan vaatlerde bulunur. Batılı hak diye gösterir, yanlışı doğru diye gösterir. Zulmü adalet diye gösterir. Şerri hayır diye gösterir. Yalanı doğru diye gösterir. Aynı şekilde suizanlığı doğruymuş gibi gösterir. Gıybeti Doğruymuş gibi gösterir. Allah yanlış diyor, o doğrudur diyor. Doğru olarak gösteriyor. Yetmez peşinden bir de iftira yaptırıyor. Onu da ben doğruyu söylüyorum. Şeytan ona söylüyor, sen doğruyu söylüyorsun. Doğru budur diyor. Allah her biri için haram dedi, yasak dedi, yanlış dedi, bunu yapma dedi. Ama bakıyorsun yapıyor. Yani Allah'ın davetine değil, Allah'ın vaadine değil, şeytanın davetine, şeytanın vaadine uyuyor. Şeytanın vaadini doğru kabul ediyor. Allah'ın vaadini doğru kabul etmemiş oluyor. Dolayısıyla. Allah öyle buyurdu bir de ayet-i kerimede, zalimler de birbirlerine vaad ederler, vaade bulunurlar. Onların vaatleri de Kuruntu ve aldatmacan aldatmacadan başka bir şey değildir. Kuruntu ve aldatmaca. Vehim, zan, kuruntu. Aldatmaca. Birbirlerine vaatlerde bulunurlar. Yani Allah'ın yolunda gidince kazanmıyorsun, doğru yapmıyorsun ama şunun yolundan gidersen kazanıyorsun gibi zekat vermeyi maldan eksilme olarak, infak etmeyi maldan eksilme olarak söyler. Ama Allah bunun tersini söyler. Resulü bunun tersini söyler. Hem de Resulullah Efendimiz yemin eder infak, zekat, sadaka, mali eksiltmez deyip yemin eder. Eksiltmez. Dediyse eksiltmiyor. Ama zalimleri birbirine niye? Biz kazanıyoruz. Neden verelim? Münafıklar da öyle söylüyorlardı. Allah'ın dilediği Allah dilerse fakirleri doyurur. Niye biz doyuralım? Evet, Allah onlara münafık dedi. Allah bizi birbirimizle imtihana tabi tutar, kazanalım diye, Allah'a olan sevgimizi ispatlayalım diye, Rabbimizi maldan, dünyadan daha çok sevdiğimizi ortaya koyup bir mümin olarak sadıklardan olalım diye. kazanma imkanı veriyor Allah, Öyle bir bakışla baktırıyor ki şeytan, öyle bir aldatıyor ki aynı şekilde şeytana uyanlar da, kendine zulmedenler de birbirlerini öyle aldatıyorlar. <gülüyor> evet, Allah vaadde bulunur, öyle bulunmuştur ayet-i kerimede. Allah'tan vaadinde daha sadık olan kimdir? Kim olabilir? Allah bir konuda vaadde bulunmuşsa o gerçek değil midir? Allah ayet-i kerimede her hangi vaatte bulunmuşsa kurun buna. Evet, öyle bir iman etmesi gerekir ki gönlünden en ufak bir vesvesenin, şüphenin geçmemesi gerekir. Yoksa Allah vaadinde sadık değildir demiş olur. Ben onun vaadinde sadık olduğundan şüphe ediyorum demiş olur. Bir kul için, bir mümin için bundan daha kötü, daha çirkin, daha edebe aykırı bir şey olamaz. Allah'ın beyanı, Allah'ın vaadi çok nettir. Net olarak söylüyor Allah. <gülüyor> Onun için kul hiç kimse belki bu böyle de olabilir diyemez. Allah neyi vaat etmişse o öyledir. Onun dışında hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Söylerse ne olur? Allah vaadinde sadık değil demiş olur. Ben onun vaadine güvenmiyorum demiş olur. Hem zahiri olarak hem manevi olarak Allah müminlere yardım edecek dedi. Evet imtihan olarak sıkıntılar yaşarlar ama Allah onları bulunduğu hal üzere bırakmaz dedi. Mutlaka yardım edecek dedi. Allah'ın vaadi haktır dedi. Hem dünyada yardım eder, hem ahirette yardım eder. Hem dünyada şerefli kılar, hem ahirette şerefli kılar. Hem dünyada ikram eder, hem ahirette ikram eder. Buna beraber öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Eğer Allah sizi temize çıkarmazsa, sizden hiç kimse temize çıkamaz. Ama Allah temize çıkarır. Öyle ki yanlış yapmıştır. Ama imanından dolayı, muhabbetinden dolayı, Allah'a, Rabbine olan muhabbetinden, samiyetinden dolayı Allah onu temize çıkarır. Yanlışını, günahını siler. Sen tertemizsin der. Allah bir kula sen tertemizsin dediyse, kim ona sen yanlış yaptırsın diyebilir? O temiz olduğu için temize çıkmadı. Allah temize çıkarır. Neden temizle çıkarıyor? Rahmetinden dolayı, sevgisinden dolayı. Kulun Allah'ın rahmetinin içine girebilmesi için, sevgisine layık olabilmesi için nasıl bir halinin, nasıl bir tavrının olması gerekir ki Allah rahmetinin içine alsın, aşkıyla, muhabbetiyle ona muamelede bulunup onu temize çıkarsın. Nasıl bir hal olması gerekir? Onun da Allah'ın kullarını sevmesi lazım, Allah'ın kullarına rahmet etmesi lazım. Allah'ın kullarını temize çıkarması lazım. Yani hatalarını, kusurlarını, günahlarını, yanlışlarını görmezden gelmesi lazım. Af ve mahfili sahibi saf sahibi olması lazım. Evet, müminler saf ederler buyurdu. Saf, saf hiç olmamış gibi muamele etmek, hata üstüne bir de dostça muamele etmek, yanlışına bir de ikram etmek. Üstüne bir de ikram edin, etmek. Böyle olunca o nasıl Allah'ın kullarını temize çıkardıysa, Allah da onu temize çıkarır. O nasıl Allah'ın kullarına rahmet ettiyse, Allah da öyle rahmet eder. O nasıl Allah'ın kullarını sevdiği için rahmet edip temize çıkarıyorsa, Allah da onu sever, sevgisine layık olur, rahmetiyle muamele eder, temize çıkarır. Bu Allah'ın vaadi. Yoksa ben çok ibadet ederim, temize çıkarım. Yok ben yanlış yapmam, temize çıkarım. Çıkamasın öyle. Öyle değil. Kulluk öyle değildir. Allah, Resulullah Efendimiz'i önümüze örnek olarak koymuş. O sizin için en güzel örnektir. O alemlere rahmettir. O rauf ve rahimdir. O ve rahimdir. Ona ne kadar benzediysek, o kadar mümin olduk, o kadar Rabbimize yakın olduk, o kadar Allah'a yakın olduk, o kadar Kur'an bizde canlandı, girildi, biz Kur'an ile girildik, canlandık, o kadar Allah'ın sevgisini, aşkına, muhabbetini, muhabbetinin tecellisine mazhar olduk. O muhabbete gark olduk demektir. O kadar aşk olduk demektir. O kadar Allah'ın bize nefeti ruh olduk demektir. Evet, mesele insan olmaktır. Hazreti insan olmaktır. İbadetlerimiz, hayırlarımız, bütün bilgiler, bütün ilimler, her şey, hepsi bizi Hazreti insan etmek içindir. Hazreti insan olmamız içindir. Allah'a kul olmamız içindir. Allah'a yer yüzünde halife olmak içindir. Allah'a abd olmak. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi Allah'ın üzerimizdeki muradıdır. Öbürleri hepsi bütün ibadetler, hayırlar, iyilikler, güzellikler hepsi bunun içindir. Hazreti insan olmamız içindir. Allah'a abd olmamız, yakın olmamız, dost olmamız, Allah'a halife olmamız, Allah'ın güzelliğinin üzerimizde tecelli etmesi içindir. İnsan da vaat eder. Önce Rabbine vaat eder. Ben iman ettim, iman ediyorum dedi mi, Rabbine vaatde bulunur, vaat etmiş olur. Sana iman ediyorum, sana teslim oluyorum, Vahyini, vahyine iman ediyorum, her bir ayetini kabul ediyorum, gereğini yapmaya çalışacağım, çalışıyorum. Hak bir tek senin söylediğindir, doğru bir tek senin söylediğindir deyip Rabbine vaade bulunuyor. Eğer vaadinden dönerse yarancılardan olmuş olur. Peygamberini kabul ediyorum, ona tabi oluyorum, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışıyorum demiştir. Mümin, Müslüman Allah'a vaade bulunmuştur. Sırati müstakimeninde kendisine nimet verdiğini kullarla sana geliyorum deyip vade bulunmuştur. Fatihayı okurken vade bulunuyor bu şekilde. İnşallah Allah bizi Vadını yerine getiren kullarından eylesin, vadinde sadık olanlardan eylesin, vadından dönmeyenlerden eylesin. Kardeşlerimize selam.